Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlantı koptu birden. Duyuyor musunuz şu anda beni? Tamam. Ee, tekrar alıyorum. Sakale. Fakalu oradan alayım alayım. Ya Resulullah kad arafna el Ya Resulullah anladık ecrin sabit oluşunu da. Bunu Hikmet'in anladığı, ve bakiyel vizru, yük nasıl kaldı yani neyin yükü kaldı, neyin vebali kaldı onu anlayamadık dediler. Ve huve bakiye gibi yazıyor orada ama doğrusu yunfiku olması lazım. Başka rivayetlerde öyle geçiyor. Ve o yunfiku fisebillah yani <gülüyor> adam Allah yolunda infak etti. Ee, amca Allah yolunda işte o çocuğa verdi, çocuk da Allah yolunda verdi. Neyin yükü kaldı? Fekale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki yesbutu ecru lil hulam. Ee, sevap çocuk için sabit olmuştur, gerçekleştirmiştir. Obakiyel bizru ala varidihi fakat yük babasının üzerine kalmıştır. Ve <gülüyor> <gülüyor> Yani Yük babasının üzerine kalmıştır. Bo, babası vebaldedir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buradan e, ne kastedilmiş olabilir? Şerhlerine iyice bakmak lazım. E, yani babasının e, yaptığı belki bir e, yanlışlığa burada temas etmek istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vatu veriniz. Ve'atü'l-yetâme'envaluhum yani. Yetimlere mallarını veriniz ayetinde. Ve atu kime muha, kimi muhatap alıyor? Hitabun li evriyâil yetimi ve usiyâil. Ee, yetimin velisi ve vasisi konumunda olan kişilere e, hitap ediyor. Yani velinin e, affedersiniz yetimin kendisine sığındığı kimse yetimin mallarını kendi uhdesini alan onların e, bakımıyla malın mülkünün bakımıyla ilgilenen kendisine imanet edilen kişi demek. Ve kavl-u Teala el-yetama yetimler diyor ya. Ve atul yetama Peki yetim kimdir? işte babası olmayan. Peki ne zamana kadar yetimdir? Ergenlik çağına kadar. Ve atul yetama diyor. Yetimlere mallarını verin. Aslında eee akıl bali olduktan sonra verin. Diğer ayetlerde de öyle geçiyor zaten. وَبْتَلُ yeteme, hatta اِذَا bu نِكَاحْتَ olduğu gibi. Yani ergenlik çağına geldiklerini onları deneyin. Eğer akılları başlarındaysa verin. Şimdi yetimlere verin. Yetimken akıl bali olmamıştır. Akıl bali olduktan sonra ona yetim denmez. Neden yetimlere verin demiş ayette diyor ki fela yetim ba'de'l bulughi akıl bali olduktan sonra yetimlik yoktur yani akıl bali olan bir kimseye yetim denmez artık. Hani benim de e, babam rahmetli oldu ama e, 36 yaşındaki adama da e, yetim denmez. Yetim akıl bali olan ee, akıl bali olmadan önceki çocuklara denilir. Neden ayette böyle denilmiş? وَلَاكِنَّهُ مِنْ بَابِ istare İstâre kabirlendendir bu diyor. Ne gibi? ve وَاُلْكِيَ السَّحَرَةِ سَارِد۪ي e, Sihirbazlar e, teşekkür ederim Allah razı olsun. Sihirbazlar secde ettiler, secdeye kapandılar. Şimdi secdeye kapandıklarında onlar yine sihirbaz mıydı? Diyor ki وَلَا سَحَرَةِ مَا sujud. Secde ile beraber sihirbazlık yoktu. Yani daha önceden sihirbaz idiler ya, daha önceki hallerine itibari makan denildi bunlar. Daha önceki haline itibar ederek e, kullanılmış bu ifade. E, anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Velakin sümmû bimâkânu kabre sujud. Secde etmeden önce sihirbaz oldukları için daha önceki halleri itibarı alınarak onlara böyle denildi. Bu ayet-i kerimede de yetimlere malını verin, mallarını verin derken hani akıl bali olmadan önce malı vermek için akıl bali olması lazım. Yani akıl bali olunca yetim kelimesi onun için kullanılmaz. Ayette istiare var. Yetibari makan yani daha önceden yetimdi. E, dolayısıyla e, yetim ifadesi kullanılmış oluyor. Ve atul yeta Yetimlere mallarını veriniz. Ey men kanu yeta yani daha önceden yetim iken, akıl bali olmadan önce yetim iken, e, akıl bali olanlara mallarını veriniz. اِذَا بَلَهُ e, Yani bali olduklarında وَاَنَسْتُمْ Ve onlardan e, bir akıllılık, bir olmuşluk, olgunluk sezerseniz verin. نَذِيرُهُ وَبْتَلُ الْيَتَامَةِ Hatta اِذَا بَلَهُ nikah Ayeti. Bu ayetin benzeridir diyor. Ve la tebeddelu'l-habise bit çirkinle temizi değiştirmeyin, değiş tokuş yapmayın. Yani ne demekmiş bu ayet? La tustebdilu ma lahumu'l-harama aleikum bi'emwalikumu'l-halalilekum. Yani Onların olup da size haram olan mallar ile sizin olup da size helal olan malları değiş tokuş etmeyin. Yani haram burada khabise, helal de tayibe denk geliyor. Naziruhu kavluhu la yastavi'l khabisu wattayyib. Kötü ile iyi, çirkin ile güzel eşit olamaz. Vahtalafu fi ma'na ve keyfiyeti. Bu tefsirin manası ve keyfiyeti hakkında ihtilaf ettiler. Yani habis tayyib meselesinde. Fakale Said ibnul Musayyib musayyebi iki şekilde dokunabilir. Wan Nahiyyu Bunlar dediler ki: Kana evliya'ul yetama ve owsiya'uhum ya'huzuna el jayyide ve'r rafi'a min Yetimlerin velileri ve vasileri, yetimin malından güzel olanları seçip alıyorlardı. وَيَجْعَلُونَ مَكَانَهُ الرَّد۪يَ وَالْخَس۪يسَ Onun yerine de kötü malları koyuyorlardı. Yani yetimin diyelim bir çuval e, hurması vardı ama böyle taze hurma, güzel hurma. Onları alıyorlardı, kendileri kullanıyorlardı. Onun yerine kendilerinin bayatlamış, kurtlanmış hurmalarını koyuyorlardı. Ferebbe <gülüyor> ma kana ahaduhum ya'khudhu ash-shata zatan hunak <örnek> veriyor. Ferebbe ma kana ahaduhum ya'khudhu ash-shata esmine mal el-yetim. Mesela bazen onlardan birisi bir yetimin şöyle etli, butlu, yağlı, semiz bir koyununu alıyor. Ve ja'alu makanaha ash-shata el-mahzulata. Onun yerine böyle sıska, cılız bir Koyun veriyordu. O koyun değil mi kardeşim? O koyunsa bu da koyun diye değiştiriyordu. İyi ile kötüyü değiştiriyordu. Ve alır dirhem elcayide ve atarır mekanı ozzeifa. Ve dirhem gümüş para. Fakat bunların da tabi e, kaliteleri var. Yani altının daha keza ile ayarlarına göre. Şimdi dirhem var, dirhem var. E, saf e, gümüşten olan dirhem var. İçinde e, ayarı düşük olan, bakırla karışık olan dirhem var. <gülüyor> Dolayısıyla iyi dirhemi alıyordu. E, kötü dirhemi, e, kalp olan e, değersizdir dirhemi ona veriyordu. Ve yakulü dirhemun bir dirhemin. Diyordu ki işte dirheme karşılık dirhem. Ondan bir dirhem aldım, yerine bir dirhem koydum diyordu. Fedalike tebdülhum işte değişiklik bu demektir. Fe teala Allah Teala onları bundan nehyetmiştir. Yani böyle bir değiş tokuştan onları nehyetmiştir. Ataun. Ata bire birer bahın tefsiri nasılmış? Diyor ki la tarbah alayeti mike ellezî 'indike ve huve girun yetim senin yanında küçük daha toy, hir, toy, tecrübesiz demek. Küçük, toy bir insan iken onun malından para kazanmaya kalkışma. Kâr elde etmeye kalkışma, uyanıklık yapmaya kalkışma. i̇bn Zeydin diyor ki, كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّتِ Cahiliye arapları لَا يُوَرِثُونَ النِّسَا اَوَ السِّبْيَانَ Ne kadınlara ne de küçük çocuklara miras bırakırlardı. وَهُدْهُونَ الْاكْبَرُوا hulek vuun miraası mirası yalnızca büyük erkek evlatlar alırlardı en büyük erkek çocuk alırdı kadınlara ve küçük çocuklara bir şey vermezlerdi ayet bununla alakalı diyor yani o kalle bunu zeydin o buten Mustadani Sura bakmayın, dersten çıktım. Hemen sizin derse geldim. Ee, üç saattir sürekli konuşuyorum. Sesim yavaş yavaş gitmeye başladı. وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسَلْعَف۪ينَ مِنَ Bu da yine Nisa suresinde bir ayet-i ee, Siz onlarla evlenmeye rağbet gösteriyorsunuz. Ancak o çocuklardan e, kimsesiz olanlar, ee, gariban olanlar diye devam ediyor ayeti Kerime La yuvarisuhun ne şey an? Yani e, onlara kadınlara herhangi bir miras vermiyorlardı. Fna cibhuu min al mirasi kadının e, pardon o yetimin yetimin mirası mirastaki payı güzelliktir. Yani yetimin o mirastaki payını verir. O güzel bir hissedir, paydır, temizdir, onu verir. هذا <gülüyor> الذي ve bu velisinin aldığı velisinin aldığı bu mal ise pistir. Anlaşıldı değil mi? mücahidun ve Bazanu onlar demişler ki la tu'accil El rizkal harama kablen ye'tiyekel halala. Ya da la te'acel. El rizkal harama kablen ye'tiyekel halalu. Helal sana gelmeden önce haram rızkı elde etme konusunda aceleci davranma. Ve <hazı> la te'kul <gerektiğiniz> ila Onların mallarını kendi mallarınıza katmayın sakın. Ey ma'a emvalikum demektir diyor. Ke kavlihi men ilallah. Hazreti İsa'nın bu sözünde olduğu gibi Allah'la birlikte bana kim yardımcı olacak Allah yolunda dediği zaman İla Allah Allah demektir diyor. Bu ansed el müfaddalü Selame bin el bu şiiride geçelim. Yani üzerinde durmak lazım. Lazım. İnnehu kana hubben kebîra, ay isman kebîran. Hub demek Büyük bir vebal, günah demektir. وَفِيْهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ kelimesi kelimesiyle ilgili üç farklı e, okunuş tarzı var diyor. Ama bu okunuş tarzlarını göremiyoruz. Yani aslında sözün ortasında bitmiş. Evet. Burada bir nokta koyalım arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Konuştuğumuz konularla alakalı ya da okuduğumuz metinle alakalı. Bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Yok galiba. Evet, demek ki sizde yoksa diğerlerinde de yok. Anlamına gelir bu. Öyle mi? Bende yok dediğinize göre <gülüyor> gizemli arkadaş. Size o zaman gizemli arkadaş diyelim. Peki. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.